Rab sadri li sədri ve yecer li ve həll ol min lisan alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, işleyeceğimiz konu borçlu kimsenin başkasının nafakasında hac etmesinin hükmü ile alakalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Soru Ben borçlu bir kimseyim Müslüman bir kardeşim Hac nafakasını üstlenerek Kendisiyle birlikte Hac yapmamı teklif etti Bu durumda Hac yapmak gerekir mi Cevap Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd yalnızca Allah'adır Değerli alim Muhammed bin Salih El Useymine Allah ona rahmet etsin. Bu soru sorulmuş. Bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir. Senin hac nafakanı üstlenmek isteyen bu kardeş ile birlikte gitmen sana zarar vermeyecek ise onunla hac yapmanda bir sakınca yoktur. Fakat senin onunla hac yapman farz değildir. Farz değildir dememizin sebebi şudur. Çünkü onun için senin üzerinde bir minneti söz konusu olur. Zira bir gün bir, bir bu kardeşin ile aranız bozulduktan sonra kalkıp da sana falan yıl, sana benimle birlikte hac yaptırmamın karşılığı bu muydu ki bunu bana yapıyorsun diyerek onun sana minnet etmesinden endişe edilir. Evet. Nihayetinde günümüzde de bu da çok yaşanan şeylerden bazılarıdır. Allahu Teala samimi niyet, ihlaslı niyet ümmeti Muhammed'e nasip eylesin bize de inşallah. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedun Nebiyil Ummi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.